Ölüm babı kafirler için korkuludur. Zira bir kuşun kanadı kırıktır. O kuş kafesten çıktığı vakitte halaka mahkumdur. Müminlerin her iki kanadı vardır. Kafesten kurtuldu mu onlar uçarlar. Damdan yani kafesten, tuzaktan kurtulmuş demektir. Alay-i yine varamasalar da muhakkak yükselirler.